Tabu nikah 2170 numaralı rivayet Ebu Necih'ten. Annesi selamet ve selam. Evlenmeye gücü yetik, evlenmeyen bizden değildir buyurdu. 2171 Abdullah'tan. Biz Ali selamet ve selam ile beraber olan hiçbir şeyleri bulunmayan gençlerdik. Bu sebeple bir gün ey gençler topluluğu sizden kim evlenmeye güç yetiştirirse evlensin. Çünkü bu gözü haramdan daha iyi sakındırıcı. namusu daha iyi koruyucudur. Kim de güç yetiştiremezse o oruç tutmalıdır. Zira oruç onun için şehvet kırıcıdır. 2172 Abdullah'dan Ben Abdullah ile beraber Osman onunla karşılaştı ve Ebe Abdurrahman bekar bir kızla evlenmek ister misin? Sana eski neşeni, mutlu düzeni günleri hatırlatır dedi. O da gerçekten sen bunu söylüyorsan ben de aleyhissalatü ve sellamı şöyle derken işittim. Ey gençler topluluğu Sizden kim evlenmeye güç yetiştirirse evlensin. Çünkü bu gözü haramdan daha iyi sakındırıcı namusu daha iyi koruyucudur. Kim de güç yetiştiremezse oruç tutsun. Zira oruç onun için şehvet kırıcıdır. Buyurdu. 2173 Sa'd bu Ebu Vakkas'tan Andolsun ki bunu yani evlenmeyip bekar kalma isteğini vesselam Osman'dan kabul etmedi. şayet ona kadınlardan uzak yaşamayı caiz kılsaydı biz kendimizi hadım ederdik 2174 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam kadınlardan uzak yani evlenmeyip bekar yaşamayı yasakladı 2175 Saad bin Ebu Vakkas'tan kadınları terk edip onlardan uzak yaşayan kimselerden olan Osman bin Mazun'un işi ortaya çıkınca aleyhissalatü vesselam ona haber gönderip çağırttı gelince de Osman şüphe yok ki ben Ruhbanlıkla emrolunmadım. Sen benim sünnetimi terk mi ettin? Osman hayır ya Resulullah dedi. O zaman şüphe yok ki namaz kılmam, uyumam, oruç tutmam, yemek yemem, evlenmem, boşanmam benim sünnetimdir. Artık kim benim sünnetimi terk ederse benden değildir. Osman muhakkak ki üzerinde ailenin hakkı var, üzerinde nefsinin hakkı var buyurdu. 2176 Ebu Hureyre'den vesselam, kadınla dört şey için din, güzellik, mal soy güzelliği için evlendir. Sen dindara bak ellerin darlık görmesin. Allah iyiliğini versin. 2177 Cabir'den yine aynı. 2178 Mugirebin Şube'den. O Ensar'dan bir kadına evlenme teklifinde bulunmak istedi de Aleyhisselatü Vesselam ona git de ona bak Çünkü bu aranızda uyuşma ve kaynaşma sağlanmasına daha elverişlidir buyurdu. 2179 El Hasan'dan Ona dedi ki onu yani El Hasan'ı şöyle derken işittim. Akil bin Ali Ebu Talip Basra'ya gelmiş ve Cüsemoğullarından bir kadınla evlenmişti. Bunun üzerine bazı kimseler ona Allah mesut etsin, oğullar bağışlasın demişlerdi de o şöyle karşılık verdi. Bunu söylemeyin. Muhakkak ve Vesselam bizi bundan men etti ve bize Allah seni mübarek kılsın, sana bereketler versin dememizi emretti. 2180 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam o bir insanın evliliğini tebrik ettiğinde şöyle derdi. Allah seni mübarek kılsın, sana bereketler versin, aranızı hayırlan birleştirsin. 2181 Ebu Ali sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin din kardeşinin evlenme teklifi yaptığı bir kadına evlenme teklifi yapmasını yasakladı. 2182 İbn Ömer'den Ali sallallahu ve sellem biriniz din kardeşi kendisine izin vermedikçe onun evlenme teklifi yaptığı bir kadına evlenme teklifinde bulunmasın. Onun alışverişi üzerine alışverişte yapmasın. 2183 Fatıma bin Kays'tan O kendisini anlatmış Kendisine anlattıklarını ondan iyice yazmıştı ki O yani Fatıma Kureyş kabilesinin mahzun oğulları Oymağından bir adamın nikahındaymış Derken bu adam Onu kesin bir şekilde 3 talakla boşamış Bunun üzerine o adamın ailesine Kendilerinden nafaka istemek üzere Haberci göndermişti onlar Senin nafaka hakkın yok demişler Sonra bu olay ve Vesselam'a ulaşmış O da şöyle buyurmuş Senin nafaka hakkın yok ancak iddet beklemen gerekir. Ümmü şerikin evine taşın ve bize bildirmeden bir şey yapma. İddetini bitirdiğinde bana danışmadan hiç kimseye evlenme sözü verme dedi. Doğrusu Ümmü şerik yanına mıhacir kardeşlerinin girip çıktığı bir kadındır. Bunun için bilakis sen İbni Ümmü mektubun evine taşın. Zira o bir amadır. Elbiselerini çıkarsan bile bir şey görmez. Yine bildirmeden bir şey yapma. Bunun üzerine o... İbni Ümmü Mektub'un evine gitti. Nihayet iddeti bitince Aleyhissalatü Vesselam'ı anlattı. Muaviye ile Ebu Cehim kendisine evlenme teklifi yapmış. Aleyhissalatü Vesselam Muaviye'ye gelince o malı olmayan bir adamdır. Ebu Cehim'e gelince o değneğe omuzundan inmez. Sen Usame'ye ne dersin? Sanki Aleyhissalatü Vesselam'ın bu teklifinden Fatıma'nın ailesi hoşlanmamış da o vallahi ancak Resulullah'ın buyurduğu kimseyle evlenirim demiş ve Usame ile Evlenmişti. 2184 Ebu Hureyre'den. ve vesselam kadınla halasının üzerine, hala ile erkek kardeşinin kızı üzerine veya kadınla teyzesinin üzerine yahut teyze ile kız kardeşinin kızı üzerine evlenilmesini yasakladı ve şöyle dedi. Ne daha küçük olanla yeğenle, daha büyük olan yani halası ve teyzesi üzerine Ne daha büyük olanla daha küçük olan üzerine evlenilmez. 2185 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kadınla halasının ve kadınla teyzesinin aynı zamanda bir nikah altında bir araya getirilmesini yasakladı. 2186 İbni Ömer'den ve Vesselam Değiş tokuş şeklinde mehirsiz evlenmeyi, şigarı yasakladı. 2187 Ayşe annemizden Ali sallatü vesselam iyi erkeklerle iyi kadınları birbirleriyle evlendirin buyurdu. 2188 Ebu Burdeden Ali sallatü vesselam evlenme ancak veli ile olur buyurdu. 2189 yine aynı. 2190 Ayşe annemizden Hangi kadın velisinin izni olmadan evlenirse onun evliliği kâğı geçersizdir. Onun evliliği geçersizdir. Onun evliliği geçersizdir. Onun evliliği geçersizdir. Eğer kadının velileri anlaşmazlığa düşerlerse hükümdar, hakim, vali velisi olmayanın velisidir. Şayet bir erkek velisiz yapılan dolayısıyla geçersiz bir nikahla bir kadından faydalanırsa onunla cima ederse artık mihir helal edindiği kadınlık organı sebebiyle bu kadınındır. 2191 Ebu Musa'nın Musa'dan aleyhissalatü vesselam Yetim kıza kendisinin evlendirilmesi hususunda danışılır. Eğer susarsa izin vermiş demektir. Razı olmazsa zorlanmaz. 2192 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam Dul kadın kendisine danışılmadıkça evlendirilmez. Hiç evlenmemiş kadın da kendisinden izin istenmedikçe evlendirilmez. Onun izni ise susmasıdır. 2193 Yine aynı 2.194 2.195 aynı 2.196 yine aynı 2.197 Abdurrahman bin Yezid ile Bücemmi bin Yezid'den Kendilerinden yani Ensar'dan Hizam diye çağırılan bir adam Bir kızını evlendirmiş de kız babasının yaptığı nikâhtan hoşlanmayıp Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş Ve bu nikah meselesini ona anlatmış. Aleyhisselatü Vesselam da ondan babasının yaptığı nikahı geri çevirmiş. Sonra o Ebu Lubabe bin Abdülmünzir ile evlenmiş. 2198 yine aynı. 2199 Semure bin Cündep'ten. Aleyhisselatü Vesselam hangi kadını iki velisi farklı iki kişiyle evlendirirse o onlardan nikahı ilk yapılanadır. Hangi adam da bir şeyi iki adama satarsa bu şey onlardan ilk satın alınanındır. 2200 Aleyhisselatü Vesselam'a Semure'den Yukarıda Akadis'in aynısı. 2201 Errebi bin Semre'den Aleyhisselatü Vesselam ile beraber veda haçında yola çıktık. Derken Aleyhisselatü Vesselam şu kadınlardan yararlanın buyurdu. yaralanmak bizde evlenmek demektir. Biz de bunu kadınlara teklif ettik. Fakat onlar bunu aramızda bir müddet tespit edilmesi durumu hariç razı olmadılar. Aleyhissalatü vesselam yapın bir müddet tespit edin buyurdu. Bunun üzerine ben ve amcamın bir oğlu kadın bulmaya çıktık. Onda bir aba vardı. Bende de bir aba vardı. Onun abası benim babamdan daha iyiydi. Ben sondan daha gençtim. Neyse bir kadına geldik. Benim gençliğim hoşuna gitti. Onun da abası. Neticede bu aba onun abası gibidir dedi ve beni seçti. Aramızdaki bir müddet 10 geceydi. Ben de bu geceleri onun yanında geçirdim. Sonra sabahleyin Kabe'ye geldim. Bir de gördüm ki ve vesselam Hrubnu Kabe'nin Hacer-i Lesvet köşesiyle Kabe'nin kapısı arasında ayakta duruyor. Derken o şöyle buyurdu. Ey insanlar! Şüphe yok ki ben size kadınlardan yararlanma hususunda izin vermiştim. İyi bilin ki muhakkak Allah bunu kıyamet gününe kadar haram kılınmıştır. Binaenaleyh kimin yanında bu kadınlardan birisi varsa ona yol versin. Onlara verdiğiniz şeylerden de hiçbir şey almayın. Yani mutanikahını kıyamete kadar haram kılıyor. Şialara duyurulur. 2202 Errebi bin Sabre el-Cüheyni'den mutanikahını Mekke'nin fethi yılında yasakladı. 2203 Ali İbn Abbas'a şöyle derken işittim. Şüphe yok ki Aleyhisselatü Vesselam mutayı yani kadınlarla muta nikahını ve evcil eşeklerin etlerini yemeği Hayber yılında yasakladı. 2204 Eban bin Osman'dan Aleyhisselatü Vesselam ihramlı ne evlenebilir ne de evlendirebilir. 2105 Ebu Seleme'den Ayşe'ye Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının mihri ne kadardı diye sordum. O da onun hanımlarına verdiği mihir 12 ukiye ve 5000 neş idi. Aleyhisselatü Vesselam'ın Ayşe'nin sözüne neşin ne olduğunu biliyor musunuz? Ebu Seleme'de ben hayır bilmiyorum dedim. O zaman neş yarım ukiye'dir. İşte bu Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına verdiği mihirdir. 2206 Ebu Açfa Es Sülemi'den Ömer İbn-i Rahat'ta bu hutbe okurken duydum. O Allah'a hamd etti, ona evgide bulundu. Sonra iyi dinleyin, kadınların mihrinde aşırılık yapmayın. Çünkü mihir şu dünyada şeref yahut Allah katında takva alameti olsaydı Aleyhisselatü Vesselam buna en layık olanı olurdu. Ne o hanımlarından bir hanıma 12 ukiyeden fazla mihir verdi ne de onun kızlarından bir hanıma bundan fazla mihir verildi. Dikkat edin şüphe yok ki Kiminiz hanımının mihrinde aşırlığa gidiyor. Sonunda ona karşı nefsinde gizli bir düşmanlık kalıyor. Sonunda ona senin için tulumun ipine veya tulumun tersine katladım. Yani senin için çok zorluklar çektim diyor. 2207 Sihil Bin saattan Bir kadın Aleyhisselatü Vesselam'a gelip kendisini Allah'a ve Resulü'ne bağışladığını söyledi. Aleyhisselatü Vesselam da benim kadınlar hususunda bir ihtiyacım yok buyurdu. Bunun üzerine bir adam Onu benimle evlendir dedi. Aleyhissalatü vesselam ona bir elbise ver buyurdu. Adam bulamam dedi. Ona demir bir yüzük de bir şey ver dedi. Adam ona özür beyan etti. O zaman beraberinde ezberinde Kur'an'da ne var dedi. Adam şu şu sureler dedi. Aleyhissalatü vesselam öyleyse beraberinde ezberinde olan Kur'an sureleri karşılığında onu seninle evlendirdim buyurdu. Allahu akbar. 2208 Abdullah'tan bize Ali Selat vesselam istek konuşmasını şöyle öğretti. Hamd Allah'adır. O'na hamd eder. Ondan yardım ve bağış dileriz. Nefislerimizin şerrinden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiği kimseyi saptıracak hiç kimse yok. Onun saptırdığı kimseyi doğru yola iletecek hiç kimse yoktur. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına tanıklık eder. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık ederim. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öylece korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan Rabbinizden korkun. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah da işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve resuluna itaat ederse Muhakkak ki büyük bir kurtuluşa kurtuluşla kurtulmuş olur. Sonra da istediğini söylerdi. 2209 Ukbe bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam Şüphe yok ki yerine getirmenize en layık olan şart Kendisiyle kadınlık organını helal edindiğiniz şarttır. 2210 Enes'ten Ali sallallahu ve sellem bir gün Abdurrahman bin Avf'un üzerinde sarı boya lekesi gördü de bu sarı boya nedir dedi. O bir kadınla 5 dirhem ağırlığında altın mihir vererek evlendim dedi. Bunun üzerine Ali sallallahu ve sellem Allah mübarek etsin. Bir koyunla da olsa düğün yemeği ver buyurdu. 2211 İbn Ömer'den Ali sallallahu ve sellem biriniz düğün ve ziyafet yemeğine davet edildiğinde icabet etsin buyurdu. 2212 Ebu Hureyre'den ve vesselam kimin iki karısı olur da onlardan birine meylederse kıyamet günü hesap yerine bir tarafı eğik olarak gelir. 2213 Ayşe annemizden ve vesselam gecelerini hanımlar arasında bölerdi de bunu adilane yapar ve şöyle buyururdu Allah'ım bu benim elimde olan şeyde yaptığım taksimimdir. Artık dilerim sen beni onlardan birine diğerlerinden daha fazla sevgi duymak gibi senin elinde olan benim elimde olmayan şeyleri de kınamayasın. 2214 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam yolculuğa çıkacağı zaman hanımlar arasında ku'ra çeker ve hangisinin kurası çıkarsa beraberinde onu götürürdü. 2215 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam kendileriyle gerdeğe girildiğinde yanlarında kalma suresi hakkında Hiç evlenmemiş olan kadının hakkı yedi, dulun hakkı üç gündür buyurdu. 2216 Ümmü Seleme'den, Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Seleme ile evlendiğinde yanında üç gün kaldı ve şöyle dedi. Gerçek şu ki sen kocanın nazarında kıymetsiz değilsin. Dilersen senin yanında kalmayı yedi güne çıkarırım. Eğer senin yanında kalmayı yedi güne çıkarırsam diğer hanımlarının yanında kalmayı da yedi güne çıkarırım. 2.217 Ayşe annemizden. Aleyhisselatü Vesselam benimle Şevval ayında evlendi. Gerdeğine de Şevval ayında girdirdim Peki hanımlarından hangisi onun yanında benden daha itibarlıydı? Kendisi de kadınlarla gerdeğe Şevval ayında girilmesinden hoşlanırdı. 2.218 İbn Abbas'tan. Aleyhisselatü Vesselam sizden birinizi hanımıyla cima edeceğinde Allah'ın adıyla Allah'ım. Şeytanı bizden uzaklaştır Şeytanı bize takdir ve nasip Ettiği şeyden de uzaklaştır Demekten ne alıkor Böylece Allah bir çocuk takdir ederse Şeytan ona zarar veremez Buyurdu 2219 Huzeyme bin sabitten Sabitlen Şüphe yok ki Allah Hakkı söylemekten çekilmez Kadınlara arkalarından varmayın 2220 Cabir bin Abdullah'tan Yahudiler Müslümanlara kim karısına o arkasını dönmüş olarak varırsa yani onunla bu şekilde cinsi münasebet yaparsa bundan doğacak çocuğu şaşı gözle olur demişlerdi de bunun üzerine Yüce Allah kadınlarınız sizin tarlanızdır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın ayetini indirdi. 2221 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhissalatü Vesselam bir kadın gördü de hoşuna gitmiş. Bunun üzerine bir yemek yapmakta olan ve yanında bazı kadınlar bulunan Hazreti Sevde'nin yanına gelmiş. Kadınlar da Hazreti Peygamberi Hazreti, Hazreti Sevde ile yalnız bırakmışlar. O da ihtiyacını gidermiş ve sonra şöyle buyurmuş. Hangi adam hoşuna giden bir kadın görürse hanımının yanına kalkıp gitsin. Çünkü hoşlandığı kadınınkinin benzeri onda da vardır. 2222 Cabir bin Abdullah'tan Biz Ali Senaat ve selam ile beraber yolculuktaydık. Nihayet geri döndüğümüzde ben çabukladım. Derken bir bineekli bana kavuştu. Ben de ona doğru dönüp baktım bir de ne göreyim. Ali Senaat ve selam ile karşı karşıyayım. Bana seni acele ettiren nedir ya Cabir dedi. Doğrusu ben zifahımı yeni yaptım dedim. Bakire eyleni Durlanlı dedi. Ben de Bilakis Durlan dedim. Keşke senin kendisiyle oynaşacağın, onun da seninle oynaşacağı bir bakireyle evlenseydin ya dedi. Cabir aleyhissalatü vesselam bana şöyle buyurdu. Hanımının yanına geldiğinde aklını kullan aklını. Yani haizliyse ona yaklaşma, değilse cima yapıp hemen çocuk sahibi olmaya bak. Cabir neyse şehre gelince evlerimize gitmeye karar verdik. Fakat aleyhissalatü vesselam acele etmeyin de evlerimize geceleyin yani akşam üzeri girelim. Ta ki saçları başları dağınık olan kadınlar saçlarını tarasınlar. Kocaların yanlarında bulunmayan kadınlar ustura tutunsunlar buyurdu. 2223 Cüzame binti vehip el esediyeden. Aleyhissalatü vesselam ben gerçekten ığleyi yasaklamayı içimden geçirdim. Sonra hatırladım ki faresilerle Rumlar bunu yapıyorlar da çocuklarına zarar vermiyor. Bunun üzerine onu yasamak, yasaklamaktan vazgeçtim. Ile erkeğin hanımıyla o süt evzirdiği dönemdeyken cima yapmasına denir. 2224 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam hiçbir hizmetçiyi asla dövmezdi. O Allah yolunda cihad etmesi esnasındakiler hariç eliyle hiçbir şeye asla vurmadı. 2225 Abdullah bin Ebu Zubab'dan bir gün Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kadın kullarını dövmeyin. Bir müddet sonra Ömer İbn-i Resulullah'a kadınlar kocalarına karşı cüretkar oldu dedi. Aleyhisselatü Vesselam da onlara kadınlarını dövme olsunda izin verdi. Bu sefer birçok kadın kocalarını şikayet etmek üzere Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarını dolaştı. Bundan sonra Aleyhisselatü Vesselam hakikaten birçok kadın kocalarını şikayet etmek üzere Muhammed'in hanımlarını dolaşmış. Bu şikayet edilen kocalar sizin hayırlarınız hiç değildir. hiç 2226 Abdullah bin Zemadan Ali sallallahu bir gün halka bir konuşma yaptı ve onlara kadınlar hakkında öğütte bulunup adama ne oluyor da karısını kölenin dövülmesi gibi dövüyor? Belki o onunla o günün sonunda beraber yatacak. 2229 Ebu Said'den bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a azlin hükmünü sordu da siz bunu yapıyor musunuz? Şimdi siz bunu yapmazsanız size zarar gelmez. Çünkü Allah'ın olmasını takdir ettiği hiçbir canlı yoktur ki o olmasın buyurdu. 2230 Ebu Said El Hudri'den biz ya Resulullah adamın cariyesi olurdu ondan faydalanır ama gebe kalmasını istemez ondan azil yapılabilir mi? Yine adamın süt emziren karısı olur ondan faydalanır ama gebe kalmasını istemez. Ondan azil yapılabilir mi dedi. Siz bunu yapmazsanız size bir zarar gelmez. Çünkü o ancak kaderden ibarettir buyurdu.